Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı <Sessizlik> Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Sevgili Açık Radyo dinleyicilerim Radyoda arkeoloji programımızın bugünkü bölümünde antik gemileri konuşacağız Konuğumuz Su Altı Arkeoloji Enstitü'nden Arkeolog Orkan Köyasıoğlu Hoş geldin Orkan Hoş bulduk Şuradan başlayalım mı Gemiler su taşıtları nasıl ortaya çıktı e, Su taşıtları gemiler Tabii ki doğal olarak bir şeyleri taşıma ihtiyacıyla özellikle insan ve yük taşıma ihtiyacıyla ortaya çıkıyor. Ki bu noktada en önemli şeylerden bir tanesi en önemli faktörlerden bir tanesi de coğrafi koşullar gemilerin ortaya çıkışında. Yani şöyle ki bizim bugüne kadar elimize geçmiş en erken örnek kuvvetteki Assabiye kazılarından... ...M.Ö. 6. binin ortalarında tarihlendirilen bitümen parçaları yani Hı. biz... ...kaba bir şekilde söylemek gerekirse asfalt parçaları... Ee, ...malum çöl daha doğrusu kurak bir iklim olduğundan dolayı... ...genellikle otlardan elde edilmiş olan demetlerin... ...birbirine birleştirilmesiyle bir su taşıtı elde ediliyor... ...ve bu su taşıtının su geçirmezliğini sağlamak için... ...yani batmasını önlemek için de etrafı asfalt kaplanıyor... ...çünkü malum petrolün oldukça bol olduğu bir yer... Ee, ...ve elimize geçen bu bütümen parçalarından... ...bunların üzerindeki izlerden... ...bunların suda kullanılmış olduğunu görebiliyoruz. Anadolu'daki en erken örnek ise... milattan önce 3800'lere yaklaşık olarak... ...tarihlendirilen ve... ...Hacinebilerden gene elimize geçen... ...gene bitümen yani asfalt parçaları... ...bunda da aynı şekilde... ...daha geniş demetlerin... Eline, ...elimize... ...daha geniş ot demetlerinin... ...elimize geçtiğini görüyoruz. Tabi Mısır gibi yerlerde... ...daha çok e, bataklıklarda ve nehirlerde e, ortaya çıkan sazlar kullanılmakta. Fakat bunlar tabii ki bunlara gemi diyemiyoruz. Kesin olarak şeklini, şemalini bilemiyoruz. Sadece su üzerinde kullanıldığını, taşıma için kullanıldığını biliyoruz. E, Mezopotamya'da örneğin e, bunların yanı sıra e, gerilmiş derilerden yapılmış olan çeşitli su araçlarının kullanıldığını da biliyoruz. Fakat e, tam anlamıyla gemi olarak karşımıza çıkan ilk örnek ise Keops'un gemisi yani e, Mısır'da milattan önce 2650'lere tarihlendirilen bir mezar hediyesi olarak bütün bir gemi karşımıza çıkmakta. Fakat bunun enteresan tarafı bu kullanım için yapılmış bir gemi değil. Bir dediğimiz gibi mezar hediyesi olarak yapılmış bir gemi. Fakat kullanım Esnar Konum görmüş gerçek anlamdaki bir geminin ilk örneği eee şanslı Türkiye'den çıkıyor. Uğurburun'da bulunmuş olan Uğurbronza ait milattan önce 1325'e tarihlendirilen Uğurburun batığı. Peki bu gemiler nasıl inşa ediliyor? Şimdi antik gemilerin inşasından bahsetmek gerekirse az önce bahsettiğimiz gibi coğrafi koşullar çok önemli bizim için. Çünkü e, siz Mısır'da ahşap bulamayacağınız için, ağaç bulamayacağınız için demin de dediğimiz gibi sazları veyahut da işte otları kullanarak birbiriyle birleştirerek e, bir araç elde etmeye çalışıyorsunuz. Fakat... E, İskandinavya gibi veyahut da Avrupa veyahut da en önemli örnek Anadolu'da olduğu gibi ağacın bol olduğu yerlerde bol miktarda rahat rahat ağaç kullanabiliyorsunuz. Ve büyük ihtimalle e, en erken örnekler özellikle Anadolu için e, bu az önce bahsettiğimiz bütümen parçalar haricinde henüz bu kadar erken örnekler elimize geçmese de ağaçların kesildikten sonra içi oyularak e, hazırlanan. ...kütük kanolar... veya da kütük kayıklar şeklinde olduğunu... ...düşünmekteyiz. Ee, bu noktadan sonra... ...tam anlamıyla gerçek bir konstrüksiyon olarak... ...karşımıza antik çağ için... ...iki ana teknik çıkmakta. Bunlardan ilki kabuk... ...ilk veyahut da kabuk bazlı tekni teknik... ...dediğimiz bir teknik. Diğer ise iskelet bazlı... veya da iskelet ilk dediğimiz teknik. Fakat... Bu konuya girmeden çok basit, çok kabaca e, bilgi birkaç terim hakkında bilgi vermek gerekirse. Çünkü e, bu konuda bol bol geçecek örneğin omurga. Şimdi şöyle söylemek gerekiyor. E, bir gemi ve geminin inşasında da kullanılan öğeler aynı vücudumuzdaki öğeler gibi. Yani gemide de bir omurga var, bizim vücudumuzda da bir omurga var. E, ve bu ana parçasını oluşturmakta gemilerin. Daha sonra... Ee, aynen bizim kaburgalarımız, omurgamıza bağlanan kaburgalarımız gibi gemilerde de omurgaya bağlanan postalar ve döşekler bulunmakta. Ve bizim vücudumuzu saran derimiz, cildimiz gibi gemilerde de e, kaplamalar yer almakta. Şimdi tekrardan tekniklere geçeceksek. Eğer, e, i̇lk tekniğimiz, en eski tekniğimiz olan e, kabuk ilk tekniği. Karşımıza çıkıyor kabuk ilk tekniğinde omurgayı e, kızağa koydunuz şöyle bir parantez açayım omurga dediğimiz zaman çok kolay geçmeyelim çünkü az önce bahsetmiş olduğumuz e, kütük tekne içi oyulmuş olan tekneler bir zaman sonra insan kullanırken e, ihtiyaca cevap verememeye başlıyor şöyle ki siz Suyun üzerinde bir şey taşırken yarın öbür gün daha fazla taşımaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Daha fazla insan, daha fazla hayvan ve hatta da daha fazla mal taşımanız gerekiyor. Bu nedenden dolayı e, bu kütük teknenin yanına ahşap parçalar yerleştirmeye başlıyorsunuz yavaş yavaş. Ki taşıma hacmini genişletelim diye. Daha sonraki aşamada bu ahşap parçaları birazcık daha genişletmeniz gerekiyor ki birazcık daha fazla taşıma kapasitesi olsun. Bu nedenden dolayı... E, Bu kütük kazıklar pardon e, oyma kütükler yavaş yavaş genişleme ve ihtiyaca cevap verme durumunda kalıyor. Bu nedenden dolayı bunları birleştirmek için bir sistem olması gerekiyor. Aksi takdirde e, dağılacak gidecek sudaki en küçük bir e, harekette. Bu nedenden dolayı zıvan geçme dediğimiz bir sistem yavaş yavaş insanlar geliştirmeye başlıyorlar. Şöyle ki. Ee, iki tane ahşap parçayı bu kaplamalar için, iki, iki tane ahşap parçayı yan yana koyduğunuz zaman birbirine karşılıklı gelen tam birbirinin karşısına gelen yerler deliniyor veya da oyuluyor. Ve buraya çok sıkı biçimde geçecek ee, kamalar yerleştiriliyor. Bunlardan yüzlerce olduğunu düşünün bir gemi içerisinde. Ve bu da e, böylelikle bu kaplamaların birbirini tutmasını sağlıyor. Şimdi Ee, kabuk ilk sisteminde e, isminden de belli olduğu gibi önce omurgayı koyuyorsunuz. Ondan sonra bu kappama tahtalarını zıvanalı geçme sistemiyle yavaş yavaş birleştirip yukarıya teknenin tüm formu çıktıktan sonra e, döşeklerini ve postalarını yerleştiriyorsunuz. Az önce bahsettiğimiz kaburgaları yerleştiriyorsunuz. Böylelikle elinize bir gemi çıkıyor, tekne çıkıyor. Ee, bu noktada bizim... Ee, en büyük örneklerimizden, en önemli örneklerimizden bir tanesi az önce bahsetmiş olduğumuz Ulu Burun Batı. Ulu Burun Batı'nda sadece yüzde üç, gövdenin yüzde üçü bulunmasına rağmen bize çok ciddi e, doneler vermekte. Geminin o dönemde yapıl, nasıl yapıldığına dair. Şöyle ki bu zıvanalı geçme sistemi e, kaplama tahtalarının içerisinde e, adeta gizli bir... ...iskelet oluşturmuş durumda. Çünkü bu zıvanalı geçmenin içerisinde kullanılmış olan ahşap parçalar, kamalar... ...o kadar geniş ve büyük ki birbirine neredeyse değecek biçimde. Ee, fakat daha sonra e, yapılan araştırmalarda, kazılarda... ...daha sonraki dönemlere tarihlenen, önce 3. yüzyıla tarihlendirilen... ...Kürenaye Batı'nda, yani Girne, Kıbrıs'taki de bulunan bir batık bu... Ee, bu zıvanalı geçmelerinin aralarının yavaş yavaş açılmaya başladığını görüyoruz. Ee, gene kronolojik olarak günümüze yaklaştığımız zaman... Ee, milattan sonra dördüncü yüzyıla tarihlendirilen Bodrum açıklarında yapılmış bir kazı var. Yassada iki batı. Bu batık milattan sonra dördüncü yüzyıla tarihlendiriliyor ve e, artık bu kamaların az önce bahsetmiş olduğumuz zıvanağı geçmelerde yer alan kamaların iyice gevşediğini görüyoruz. Ha, daha sonraki dönemde ...ise e, gene aynı yerde Yassı Adada yapılmış olan bir başka batık kazısında... sonra 7. yüzyıla tarihlendirilen bir batık kazısında... ...artık bu kamaların ortadan kalktığını bunun yerine e, bu iki kaplama ta tahtasını yani bizim vücudumuzdaki cildimiz gibi gemilerin de e, dış kabuğunu oluşturan, kaplığını oluşturan ahşapların sadece ve sadece birbirine hizalanması için e, kavelalar yardımıyla tutturulduğunu görmekteyiz. Yani az önce bahsettiğimiz birbirine çok yakın olan uğ burumda e, zıvanağı geçmeler artık ortadan kalkıyor milattan sonra 7. yüzyılda. E, ve şöyle de bir şey var. E, ne dedik? ...kabuk bazı teknik veya kabuk ilk tekniği dedik... ...fakat gene bu yassada batığında... ...kabuk ilk tekniğiyle başlanmasına rağmen... ...teknik geminin tümü bitirilmeden... ...bizim kaburgalarımız yerine koyduğumuz... ...posta ve e eğrilerin, e döşeklerin... ...gemiye önceden yerleştirildiğini görüyoruz. Yani artık bu inşa tekniği bir değişiklik gösteriyor bu dönemde... E Başta gördüğümüz hiçbir şey artık aynı eskisi gibi olmuyor. Ve daha sonra e, karşımıza çıkan milattan sonra 1025 yılına tarihlendirilen Serçe Limanı batığında artık bu bahsetmiş olduğumuz kabuk ilk tekniğinin tamamen ortadan kalktığını görmekteyiz ve e, yeni ve günümüzde hala kullanılmakta olan iskelet ilk tekniği yani e, önce omurganın Kıza konulması daha sonra hiç kaplamalara başlanmadan sadece postaların yerleştirilmesinin ardından e, teknenin etrafına daha postalara e, kaplamaların çakıldığını yerleştirildiğini görmekteyiz. Bu noktada... İşte bu az önce bahsetmiş olduğumuz değişimin en göz alıcı olduğu noktada Yassada yani milattan sonra 7. yüzyıla tarihlendirilen Yassada bir batığı ile eee sarçelimanı yani iskelet ilk tekniğinin görüldüğü ilk batık arasında e, çok ciddi bir boşluk vardı. E, ve yeni yeni kapıda ele geçen batıklar bu boşu çok iyi bir şekilde doldurdular ve bu değişimin nasıl olduğunu bize gösterdiler. Nedir bu kadar yeni kapıdaki batıkları önemli kullanan? Az önce bahsettiğimiz gibi işte bu değişim şöyle ki birincisi normalde suyun altında yapılan kazılarda hiçbir batık bu kadar sağlam biçimde ele geçmiyor. Bu da bizim kazanacağımız doneleri oldukça azaltıyor. Yani şöyle ki Binlerce sene suyun içinde durmuş ahşaplar, sünger misali dağılabiliyorlar. Fakat yeni kapıda e, suyun içerisinde değil, toprağın içerisinde ahşaplar, ele geçtiği için her türlü detayı görebiliyoruz. ve su altında yapılan kazılarda ele geçiremediğimiz detayları, Ki bu detaylar özellikle bu geçiş dönemi için yani kabuk bazlı teknikten, kabuk ilk tekniğinden, iskelet ilk tekniğine geçiş dönemi için bizim için çok önemli doneler sunmakta. Şunu da tabii hatırlatmak lazım bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Yeni kap batıkları karada bulundu. Evet doğru. Yani batık deyince herkesin aklını bilmeyenlerin aklı denizde bulunduğu gelecektir. Ama yeni kapı batıkları karada bulundu yani. Evet yani kesinlikle ve şöyle de söylemek lazım. Aslında şu anda Marmaray metro e, durağının bulunduğu yer antik dönemde Bizans döneminde denizdi. O Hı. nedenden dolayı limandı o nedenden dolayı burada pek çok gemiye rastlamamız e, mümkün oldu. Peki Yeni Kapı'daki değişim ya yani bu batık teknolojisindeki gemi teknolojisindeki değişim nedir? Yeni Kapı bize ne anlatıyordu? Şimdi e, diğer batıklarda daha zor görebildiğimiz ancak Yeni Kapı'da daha rahat görebildiğimiz bu değişimin belli başı bazı sebepleri var. Onlara değinmek gerekiyor. Bu sebeplerin en önemlisinden bir tanesi o dönemde, özellikle bahsettiğimiz dönem, eee sonra 7. yüzyıla milattan sonra 11. yüzyıl arasındaki bir dönem. Karanlık bir dönem. Hı hı. O dönemde özellikle Anadolu'da Bizans ta 3. yüzyıl krizinden sonra özellikle e, oldukça güçlü biçimde kuzeyden ve e, doğudan gelen e, göçler ve akınlar dolayısıyla zaten Bizans çok zayıflıyor. Bu nedenden dolayı e, bir de 7. yüzyılda Arap akınlarıyla beraber Bizans merkezi otoritesini oldukça zayıflatıyor. Böyle olunca bu doğal olarak e, deniz... Taşımacılığına da sirayet ediyor. Çünkü e, özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında oldukça fazla miktarda korsan grupları türüyorlar. Ve bunlar e, pek çok ticari gemiye saldırmaya başlıyorlar. Bu nedenden dolayı da e, gemi sahipleri, gemi donatanları artık büyük, ağır ve yavaş gemiler yerine e, daha ucuz, daha hızlı ve toplamda bir geminin taşıyacağı bir yükü Üç gemiyle veya iki gemiyle taşımayı tercih ediyorlar ki bir tanesi giderse en azından bir gemiyi kaybederlerse en azından diğerlerini kurtarma şansı olacaktır şeklinde. Tabii bunun yanı sıra şöyle de bir şey var. Özellikle milattan sonra 4. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu'nun resmi olarak Hristiyanlığı resmi dini olarak kabul etmesinin ardından köleliğin yasaklanmasıyla beraber bu... İş gücü doğal olarak çok ciddi miktarda azalıyor. Ve e, maddi durumda zaten imparatorluğun genelinde çok düşük olduğundan dolayı daha kolay, daha hızlı ve daha ucuza ma mal edilecek e, gemiler yapma peşine düşüyor gemi yapımcıları, gemi yaptıranları aslında. Hı. Bu nedenden dolayı da e, az önce bahsettik işte bu kabuk ilk tekniği inanılmaz e, emek gerektiren çok ciddi biçimde vakit harcattıran bir yöntem Bu nedenden dolayı insanlar yavaş yavaş daha hızlı ve daha kolay teknikler peşinde koşmaya devam ediyorlar <gülüyor> biraz da bu gemilerin Tabii sadece yeni kapıdan bahsetmiyorum ...Ulu burun serçeelimanı bir genel olarak ne taşıyorlardı bundan da bahsedebilir misiniz ee, Tabii ki bu e en önemli şeylerden bir tanesi iyi insan tabii ki. Bunun yanı sıra özellikle antik çağ için anfora dediğimiz taşıma kapları var. Bugünkü yük gemilerindeki konteynerlarla karşılaştırılabilir. Hacim olarak değil tabii ki de mantalite olarak. Bu gemiler... Bu amforalar içerisinde e, ne taşınıyordu? Asıl bakmak gereken şey bu. Bunların içinde genellikle zeytinyağı, şarap ve e, narın, e, pardon, bakliyat ve hatta benzeri ürünler taşınıyordu ki e, özellikle anforalar ayrı bir inceleme konusu, batık kadar değerli bir çalışma konusu. Çünkü e, bir batığın kendisini daha doğrusu konstrüksiyonu eğer ki suyun altında bulamazsanız Batığın içerisinden çıkan anforalar sebebiyle o batığın nereden geliyor ol, olduğunu tespit et, etme ihtimaliniz oldukça yükseliyor. Çünkü antik çağdaki hemen hemen her kentin kendine has anfora çeşitleri var. Bunun yanı sıra sadece ile sınırlı değil bu. Ee, örneğin taş, bildiğimiz mermer, taş oldukça sık taşınan e, malzemelerden bir tanesi. Bu... En son bizim enstitümüzün yaptığı çalışmalardan bir tanesi çeşme yakınlarındaki Kızılburun'daydı. Kızılburun'da 46 metre derinlikte bulduğumuz bir batıkta. Şimdi biraz mimariye gireceğiz bu noktada. Hı hı. Antik çağda 3 tane ana mimari akım var. Bunlardan dor tarzı dediğimiz mimari akıma ait olan tek bir sütun 8 adet tambura bölünmüş halde ve başlığıyla beraber e, insütü yani hiç bozulmadan geminin içerisinden hı hı. çıkartmayı başardık bunları. Bu, bu tarz kargolarda çıkıyor gemilerin içinden. Evet yani batık kazarken biz hem gemi teknolojisi hakkında bilgi edinebiliyoruz hem de ticaret hakkında mı insan? Kesinlikle. o dönemki yaşayışı hakkında da bilgi edinebiliyoruz. Peki, e, bununki süremiz doldu. E, Bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sevgili Gülaç Radyo dinleyicileri bir sonraki programımızda programımızda görüşmek üzere. Radyoda arkeolog. Bir arkeoloji programı. hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41